Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bir günden Kardelen Tatar'ın haberine göre Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Kanal İstanbul'u yargıya taşıdı. TMOB, mega projeye dair çevre düzeni planı değişikliğinin ekolojik sürdürülebilirliğe ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı. Kamu yararına aykırı olması plan değişikliğiyle öngörülen işlemlerin hukuka aykırılığı nedeniyle de yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açtı. Açılan davada değişikliğin dayanağı olarak gösterilen Birnoğlu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüşümü hakkındaki kanun ve ilgili belediye kanununun anayasa açısından plan değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde olmadığı vurgulandı. Dava konusu plan değişikliğine esas Kanal İstanbul projesinin ekolojik risk ve etkileri su havzalarına, denizler ekosistemine, bölge ekosistemine, iklime, tarıma, orman ve mera alanlarına doğal ve arkeolojik site etkileri belirtilerek ilgili kanun ve yönetmeliklerle yapılan uluslararası anlaşmalar bakımından hukuka aykırı olduğu belirtildi. Dava başvurusunda söz konusu plan değişikliğinin ve plan değişikliğine konu olan projenin kamu yararı içermediğinin altı çizilerek İstanbul metropoliten alanının ve Trakya bölgesinin ekosisteminde yaratacağı hasarlar dile getirildi. Türkiye dahil dünyanın dört bir yanında gelecek için Cumalar Hareketi'nin başını çektiği iklim grevlerinde 7,6 milyon insan iklim krizine karşı hükümetlerin somut adımlar atmaları talebiyle sokağa çıkmıştı. Bu büyük eylemin ardından Nisan ayı içerisinde yapılması planlanan küresel iklim grevleri COVID-19 salgını nedeniyle dijital dünyaya taşındı. Canlı yayınlanan etkinliğe Birleşmiş Milletler... İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, Radyomuz Kurucusu Ömer Madra, Mor ve Ötesi Grubu bateristi Kerem Kabadayı ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile konuşmalar destek verildi. Türkiye tarihinde ilk defa küresel bir eylem günü dijital ortama taşınarak geniş kitlelere ulaştı. İklim krizine karşı atılması gereken somut adımların vurgulandığı konuşmalarda bir diğer önemli başlık koronavirüs pandemisiydi tabii ki. İlk basın açıklaması gerçekleşen genç iklim aktivistleri Atlas Sarrafoğlu ve Selin Gören konuşmalarında hali hazırda bir kriz yaşandığını ve bir başka krizi, iklim krizini istemediklerini söylediler. Bilime ve genç kulakları kulak verin denilen açıklamada krizlere karşı ekonomiden önce canlı yaşamını gözeten bir sisteme geçiş yapılması gerekliliği belirtildi. yapılan açıklamada yaşamımızı sığdırmaya çalıştığımız evimiz yani gezegenimiz yanıyor. Bu yangının nedeninin iklim krizi olduğunu bilim insanları söylüyor dendi. Şimdi harekete geçme zamanı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle insanlara evde kalmaları uyarıları verilirken Bursa Yenişehir ilçesindeki Kirazlı Yayla Köyü'nde maden şirketinin saha geliştirmek için köydeki ağaçları kesmesi köylüler tarafından tepkiyle karşılandı. 2013'ten itibaren bölgede kurşun, bakır ve çinko ocağı işleten şirketin Ağaç kesimlerini durdurmak üzere alana giden köylülere jandarma tarafından uygulanan müdahale kameralara yansıdı. Protestoların artması üzerine polis köylülere destek için gitmek isteyen eylemcilerin de yolunu kesti. Burada polis barikatı önünde açıklama yapan bir eylemci şu tepkilerle sözlerini dile getirdi. Burada bir yasak var. Köylere gitme yasağı. Bu yasak koronavirüs hastalığı yüzünden olan bir yasak değil. Bu madencilere sağlanan olanaklar yüzünden kaynaklanan bir yasak. Bugün burada şirketin orada çinko bakır çıkaracağım, zengin olacağım diye yağma ve talan ettiği ağaçlarımızın, topraklarımızın, köylülerimizin korunması için gittiğimiz yerde bizim yolumuz kesiliyor. Halkın yolu kesiliyor. Halka madenciler istediğini yapar deniyor. Evet, genç bir köylünün haykırışı sonra da bizler tersine göçlüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre koronavirüs vaka dağılımına göre Zonguldak, Vakka sayısının en yüksek olduğu ilk 10 il arasında. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş ise başka bir tehlikeye dikkat çekti. Termik santraller. Demirtaş'a göre kentin öznel koşulları salgını daha da riskli hale getiriyor. Zonguldak termik santraller ve kömür madenleri yüzünden akciğer kanseri, kronik akciğer hastalığı ve astım hastalığının çok yoğun olduğu bir kent. Bu nedenle koronavirüsün burada yayılmasının ölümcül sonuçları Çok yüksek olacak dedi CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş. Ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi Mutlu Bir Haberle Veda Edelim. Bursa'da her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından gelen leyleklerin konakladığı Türkiye'de Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölge olan Eski Karaağaç Mahallesi bu yıl da yüzlerce leyleğin konaklama merkezi. Mahallenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı 9 yıldır göç dönemlerinde gelip ilkbahar ve yaz mevsimini burada geçiren Yaren adlı leylekle balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğunu konu alan haber ve belgesel ve diğer yapımlar sayesinde iyice arttı. Leylek master hayata geçirdiklerini söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün de desteğiyle Leylek Köyü olarak bilinen Eski Karaağaç Mahallesi'nin bir kuş cennetine dönüşeceği belirtildi. Evet, göç mevsiminin sürdüğü bu aylarda Sizler de gözünüzü gökyüzünüze pencereden kaldırdığınızda belki bir leylek gücünü görebilirsiniz. Evet bu güzel haberle veda etmiş olalım. Programımıza esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi